Türkçe Peri Masalları Şair ve Prenses Evvel zaman içinde şiirleri dünyanın her yerinden insanlar tarafından sevilen aşk şiirleri yazan Zoran adında bir şair yaşarmış. Zoran evcil papağanı peri ile yalnız yaşarmış. Ama yıllar geçtikten aşk şiirleri yazıp koleksiyonlarını sattıktan sonra şair mutsuz olmaya başlamış. Tüm bu şiirleri kime yazıyorum? Tüm bu, ölümsüz aşk, kalp çarpıntıları, ilk görüşte aşk şiirleri, hepsi çok anlamsız. Daha önce hiç aşık olmamışken nasıl olur da aşk şiiri yazabilirim? Zoran dostum, çok fazla düşünüyorsun. Titreyip kendine gelmelisin. Titremek, titremek evet işte bu. Titremem lazım. <gülüyor> Titremem lazım. Teşekkürler. Çok teşekkürler Peri Peri. Sen en iyisin. Titremem lazım. Titremem lazım. Şuna bakın. Galiba aklını kaçırdı. Nereye, nereye gidiyorsun? Ben değil sevgili dostum. Biz gidiyoruz. Nereye gittiğimizi... Zoran, periperi peri ceketinin cebine koymuş, çantasını almış ve evden ayrılmışlar. Dünyadaki en iyi seyahat gemisine, Titanic'e hoş geldiniz. Sizi muazzam ve göz alıcı kutup bölgesine götüreceğiz. Kutup Rusya'nın en doğusu Spitsbergen'den Norveç kutbuna kadar uzanır. Yılın büyük bölümünde buzla kaplıdır. Bu kısa sürede sizlere eşsiz manzaralara, Görülmemiş vahşi hayvanlara Ve ilginç kutup insanlarına şahit olmayı vaat ediyoruz. Peri peri kafasına titreyerek ceketin cebinden çıkarmış. Biz, biz kutuplara mı gidiyoruz yoksa? Evet. Ama neden? Sen titremem gerektiğini söylemiştin. Hatırlasana. Sen gerçek titremek sanmışsın. Evet. Oo, bu gerçek olamaz. Ve tekrar uykuya dalar. Sonraki beş gün gemi yol almış da almış. Altıncı günde kutuplara varmışlar. Hey Zoran, nereye gidiyorsun? 2000 geri kalanına katılmayacak mısın? Hayır dostum. Benim kendi planlarım var. Ama gemi tekrar yelken açtığında size katılacağım. Aa, tamam o zaman. Sana bol şans. Aa, soğuk almamaya dikkat et. Anladın mı? <gülüyor> evet, dönerken onu burada bırakabilir miyiz? Sessiz ol periperi. Zoran elinde bir harita ile kutupların buzlu yüzeyinde yürümeye başlamış. Uzun bir süre yürüdükten sonra, önlerine mavi renkli bir Eskimo kulübesi çıkmış. Zoran elindeki haritaya bakmış ve gülümsemiş. Gel peri peri, gel de hayatımın aşkını bulalım. Kulübeden içeri girdiğinde, ateşin başında oturan yaşlı bir kadın görmüş. O Lady Laga denilen bir cadıymış. Sen de kimsin? Ve kulübemi nasıl buldun? Benim, Laga teyze, yeğenin Zoran. Zoran? Evet, ve bu da papağanım, Peri Peri. Peki, öğrendiğim iyi oldu. Şimdi çıkın ve gidin. Hayır, buraya onun adını söylemeye gelmedim. Benim bir sorunum var. Evet? Ben bir şairim. Ve aşk şiirleri yazarım. Ama, ama... Daha önce hiç aşık olmadım. Bu, bu bence yanlış bir durum. Peki ben ne yapayım? Annem senin hakkında hikayeler anlatırdı. İnsanların ruh eşlerini nasıl bulduğunu, gerçek aşkı bulmalarına nasıl yardım ettiğini anlatıp dururdu. Aa, ama artık yapmıyorum. Lütfen teyze, lütfen. Aa, tamam. Ama bu hiç kolay değildir. Sen dostumu hafife aldın hanımefendi. Ne affedersin? Lady Laga, Zoran'a uzun yıllardır gerçek aşkı arayan ve bulamayan Buz Prensesi Mintosa'nın hikayesini anlatmış. Hiçbir talibi onun kalbini hızlandıramamış ve kazanamamış. Hepsi bir bir gelip gitmiş. Sonunda gerçek aşkını bulamayan, Kaderine küsmüş, kalbi soğumuş. Ve bu soğukluk sonunda bütün bedenini buza çevirmiş. Kral onu normale döndürmek için onlarca yöntem denemiş. Ve sonunda kral Bilge Hermit'in tavsiyesi üzerine... Prensesin donmuş bedenini kutuplarda bir yere götürmüş. Peki, yoğun bir şekilde anlattığın bu buz devri masalını çok sevdim. Benimle dalga mı geçiyorsun? Aa, e, <gülüyor> Onu dinleme teyze. Lütfen anlatmaya devam et. Buradan uzakta... Cirrus adında bir penguen kolonisi yaşıyor. Onlar her zaman mutludur ve hiç gözyaşı dökmezler. Eğer onlardan biri için sevinç gözyaşını bir taşa dökersen, görevin yarısını tamamlamış olursun. Peki görevin diğer yarısı? Elindeki o taşla teklifini buz kütlesindeki prensese sunacaksın. Eğer teklifin buzu delip prensesin kalbine ulaşırsa sen de gerçek aşkı bulmuş olacaksın. Ne oldu? Bence komşumuz Lana Rodriguez de iyi bir fikir. Seni de çok seviyor. Hem tüm bu çakıl taşı, buz kütlesi, kalbini kazanma gibi şeylerle uğraşmak zorunda kalmazsın. Peri Peri. Evet. Sessiz ol. Aa, Laga teyze, gitmeden önce senden son bir iyilik isteyeceğim. Zoran ve Peri Peri, Çörenslerin yerini bulmak için yola koyulmuşlar. Oraya vardıklarında etraflarının penguenler tarafından çevrildiğini fark etmişler. Bizden ne istiyorsunuz? He? Size bir hediye vermek için geldim. Hediye mi? Evet alın buyurun. Kendiniz görün. Penguenlerin şefi hediyeyi almış ve açtığında içinden... Um... Evet devam et anlatıcı kadın. Hediyenin içinden bir asılma planörü çıkmış. Oo, Bir asılma planörü mü? Evet. Ama bu ne işe yarar? Neden üzerinize takıp bunu kendiniz denemiyorsunuz? Penguenlerin şefi üzerine takmış. Şimdi koş ve havalan! Şef tam da denilini yapmış ve birkaç dakika boyunca bir kuş gibi uçmuş. Tam o sırada sevinçten penguenin gözlerinden yaşlar dökülmüş. Peri peri hemen eline bir taş almış ve gözyaşının peşine düşmüş. <gülüyor> evet, işte yakaladım. Gözyaşı çakıl taşına düşmüş ve parıldamış. Penguenlerse mutlu bir şekilde uçan şeflerinin peşine düşmüşler. Bu arada Zoran ve Peri Peri buz kütlesine doğru yola çıkmışlar. Buz kütlesinin olduğu yere geldiklerinde büyülenmişler. Papağan anneleri adına mükemmel görünüyor. Zoran gülümsemiş ve bir dizinin üzerine çökmüş, gözlerini kapatmış ve derin bir nefes almış. Bu eşsiz dakika zaman durmalı. Bu eşsiz dakikada dileklerimin gücü kaybolmalı. Tek yapacağımız senin her zaman arzuladığın şey. Her şeyi arkada bırakıp ilerlemek. Sana, aklına, kalbine ve ruhuna doğru. Yardım et sevgili prensesim. Kontrolümü kaybediyorum. Bu buzları parçala ve bana doğru gel. Senin için buradayım ve hep olacağım. Bana gel prenses. Bana gel lütfen. Bu eşsiz dakikada umarım zaman durmuştur. Bu eşsiz zamanda umarım dileklerimin gücü kaybolmuştur. Hafif bir rüzgar Zoran'ın yanından geçmiş, eşsiz dakikada buz kütlesi parçalara ayrılmış ve Prenses Mintosa oradan çıkmış. Yanakları gül gibi, gözleri yaşlı ve saçları rüzgarda uçuşuyormuş. Zoran hayranlıkla eğilmiş. Peri perinin çenesi düşmüş. Aman Tanrım! Prenses Mintosa, Zoran ayağa kalkarken ona doğru yürümüş. Birbirlerinin gözlerinin içine bakmışlar. Zoran çakıl taşını prensese sunmuş. Prenses gülümsemiş ve taşı almış. Sonraki birkaç dakika tek söz etmeden birbirlerine bakmışlar. Tamam, görev tamamlandı. Şimdi artık eve gidebilir miyiz? <gülüyor> Sonra ne mi olmuş? Prenses Mintosa sarayına geri dönmüş ve babası hiç olmadığı kadar mutlu olmuş. Zoran Kraliyet Şövalyesi olarak ilan edilmiş ve sonunda ikisi evlenmişler. Büyük bir eğlence düzenlenmiş ve o gün şenlik salonuna pencereden başka bir papağan uçup gelmiş. Onu gören peri peri büyülenmiş ve ona doğru kanat çırpmış. Merhaba! sana ne diye sesleniyorlar? Adım Cips. Patates Cipsi.